Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amalina Men yehdihi Allahu fela ve men yudlil fela hâdiye le Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasuluh Emmâ ba'd feinne estaqa al-hadîs kitâbüllah ve hayral hedîyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalâletin finnâr. Zebercet kitabın şerhinde tefsir bölümü İsra Suresi 1. ayeti başına kalmıştık. 1424 nolu rivayet İbn Abbas radıyallahu anh'a'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben İsra gecesi sabahında Mekke'deydim. Geceleyin Beytul Makdise gidip geldiğimi söylersem insanlar beni yalanlar diye endişe etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu endişeyle tek başına ve üzgün olarak oturuyordu. Allah düşmanı Ebu Cehil ona uğradı, yanına oturdu ve yeni bir şey var mı diye alaylı bir tarzla sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de evet bu gece uzaklara gidip geldim dedi. Ebu Cehil nereye gidip geldin dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Beytül Makdis'e dedi. Ebu Cehil ve sabahleyin Mekke'desin öyle mi dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de evet dedi. Ebu Ceyl bu sırada insanların kendisine inanmayacaklarından çekinerek Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi o anda yalanlamak istemedi. İnsanları çağırıp onlar yalanlasın istedi. Dedi ki ne dersin kavmini çağırsam bana söylediklerini onlara da anlatır mısın? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Ebu Ceyl ey kab bin lüye yollar diye seslendi. İnsanlar toplanıp ikisinin etrafına oturdular. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, ''Haydi bana anlattıklarını bunlara da anlat.'' dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu gece yürütüldüm.'' buyurdu. ''Nereye?'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Beytul Maktis'e.'' dedi. ''Onlar, şimdi de yanımızdasın öyle mi?'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet.'' dedi. Duyanların bir kısmı, hayretinden ellerini birbirine çarpıyor. Bir kısmı, bunun yalan olduğunu zannederek ve elini başının üzerinde koyarak şaşkınlığını belli ediyordu. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, ''Hitaben, ''Peki sen şimdi bize Beytülmaktis'i tarif edebilir misin?'' dediler. İçlerinde Beytülmaktis'i görüp bilenler de vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu açıklamak için buyurdu ki, ''Ben onlara Beytülmaktis'i tarif ediyordum. Bir kısmını anlattım. Sonra oranın bazı özellikleri bana karışık geldi. Hemen Beytülmaktis gözümün önüne getirildi. Ben de ona bakıp kalan kısmını da bir güzelce tarif ettim. Beni güzelce ve hayretler içinde dinleyen insanlar vallahi olduğu gibi doğru olarak anlattı.'' dediler. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Ahmet bin Ambel, İbni Ebi Şeybe, Nessayi, Sünenü Kübra'da, Haris bin Ebi Usame, Müsned'in de, Ziya'l-i Maktis, fedayl de rivayet ettiler. Elba Nessayha'da Muhbil bin Adisayül Müsned'de tercih etmiştir. E, bu İsra kıssası Bukhara ve Müslim'de e, pek çok sahabeden ayrıntılarıyla detaylı bir şekilde gelmiştir. E, burada sadece baş tarafıyla ilgili farklı bir e, rivayet metni olduğu için bu kitapta naklettik. İsrail 9. ayeti 1425 İbn Abbas radıyallahu anh'a da Mekkeliler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Safa tepesini altına çevirmesini ve dağların bir tarafında ekin ekme imkanlarının verilmesini istediler. Allah azze ve celle ona buyurdu ki, istersen biz onlara yavaş davranalım, istersen dilediklerini verelim. Ama o zaman küfrederlerse onlardan önceki milletlerin helak edildiği gibi onlar da helak edilir. Yani Hüccet onlara net bir şekilde ulaşmış olur. Artık inkarlarına hiçbir yol olmaz ve derhal elâkı edilirler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayır onlara yavaş davranılmasını dilerim dedi. Bunun üzerine Allah azze ve celle şu ayeti indirdi. Bizi ayetler yani mucizeler kast ediyor burada. Ayetler göndermekten alıkoyan tek şey öncekilerin bu ayetleri yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir delil olmak üzere bir deşide ve vermiştik. İsrail 9. ayet. Bu hadis, ve Müslim şartlarına göredir. Ahmet, Bezar Sunel Kübra'da Nesai, tefsirinde Taberi, Taberani, Ziyav-ı muhtarede Hakim, Delail-i Nubuvve'de Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Saiha'da, Muhbel-i nadisay tercih etmişlerdir. İsra Suresi 79. Ayeti 1426'ın olur rivayet. Huzeyfe R. dedi ki, Allah, insanlar kıyamet günde bir alanda,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 İbn-i Zemeneyn Es-Sünne'de, Hakim, Tayalisi, İbn-i Şeybe, sünnel Kübra'da, Nesai, Bezzar, İbn-i Mende El-İman'da, Esed bin Musa Zühdün'de, Abdurrazak tefsirinde, Taberi tefsirinde, Yahya bin Sallam tefsirinde, i̇bn Dünya El-Ahval'de, Lalkai İtikadında, Haris bin Nebi Usame, Müsnedinde, Ebu Naim Hillede, İbn-i Es-Sünne'de, hatib Bağdadi El-Muttefak ve el ve Beyhaki El-Kada ve el kaderde i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. İsra suresi 85. ayeti 1427 ne olur rivayet? Abdullah bin Abbas radyalanmadan. Kureyşliler Yahudilere bize bir şey verin de onu şu adama soralım dediler. Yani Yahudiler kitab ehli. Yani bilgiler var kitab hakkında, Tevrat hakkında. Yani siz bize bir ipucu verin de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı zor duruma sokmak için kureyş Müşrikleri böyle onlardan yardım istiyorlar bir nevi ne soralım onlara diye. Yahudiler de ona ruhtan sorun dediler. Bunun üzerine onlar ruhu sordular ve sana ruh hakkında sorur sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Ayeti Nazlı oldu. İsra 85. ayet. Onlar dediler ki, yani Yahudiler, bize çok şey verildi. Çünkü Tevrat verilmiştir. Tevrat verilene ise pek çok hayır verilmiştir. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti indirdi, Kevşi 109. ayeti. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da katsak, daha Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. ziya ül el-Muhtare'de İbn-i İban, Hakim, Ahmet, Tirmizi, Sünev-i Kübra'da Nesai, Ebu Ya'la Mucem-i taberan rivayet etmişler. Şeyh Muhbir e, Sayyül Müsnet'te tarih etmiştir. Kevs suresinin fazileti 1428 Ebu Said el-Hudri r.a. dedi ki Kim abdest alıp abdestini bitirdiği zaman Allah'ım seni hamdinle noksanlardan tenzih ederim. Şehadet ederim ki senden başka ibadete layık ilah yoktur. Senden başlanma diler ve sana tevbe ederim derse bu sözlerin üzerine mühür vurulur ve arşın altına konur. Kıyamet gününe kadar da bu mühür açılmaz. Kim Kehf suresini indirildiği gibi okur, sonra Deccale yetişirse, Deccal ona musallat olamaz ve onun aleyhine yol bulamaz. Kim Kehf suresinin sonunu okursa, onun nuru okuduğu yer ile Mekke arasını aydınlatır. Bu kubbe ve Buhariye'mizim şartlarına göredir. Hadis mevhuf gelmiştir lakin bu sözler rey ile şahsi görüşle söylenemeyecek şeyler olduğu için merfu hükmündedir. Abdurrazak Musannef'inde, Hakim İbne Bişeybe Nesai Süneni Kübra'da Beyhaki şu ı İman'da rivayet etmişlerdir. Meryem Suresi 64. ayeti 1429 Selman radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah azze ve celle helali helal, Haramı haram kılandır. Onun helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında hüküm belirtmediği şeyler de affedilmiştir. Bu hadis Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Beyhaki Hakim, i̇bn Mace, Tirmizi, Taberani, Mucem-i Begavi, Tarih-i İsbeyan'da Ebu Naim rivayet etmişlerdir. Yani helal ve haram bu hükümler ancak kitap ve sünnette olanlardır. Bunun dışında insanların...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 Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Derda radıyallahu anh'den de şu lafızla gelmiştir. Yani ayetin tefsiri olarak normalde bu rivayet açık. Ebu Derda radıyallahu anh'den gelen rivayet yine sahih bir rivayet fakat Bukhar ve Müslüm'ün ricaliyle gelmediği için sadece işaretten burada zikrediyoruz. Orada ayet de zikrediliyor. Allah Teala'nın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında hüküm vermediği şeyler sizler için Allah'ın bağışıdır. Allah Teala'nın bu bağışını kabul et. Zira Allah Teala herhangi bir şeyi unutacak değildir. Sonra, senin Rabbin unutucu değildir. Meryem 64. ayetini okudu. Evet, Ebu Sallebe hadisini Taberani, Taberi, Hakim, Darekotni, İbnül Mukri, Mucem'in de Ebtai, Erbain'in de i̇bn Azm Azim El-İhkam'da, Beyhak-ı rivayet etmişlerdir. Ebu Derda'dan bu, Son zikrettiğim rivayeti ise Bezzar, Hakim, dar ve Beyhaki rivayet etmişler. Elbani es da tarihçe etmiştir. Taha Suresi 124. Ayeti 1431 no'lu rivayet. Ebu Hureyre radiyallahu <gülüyor> anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın ''Kim de zikrimden yüz çevirirse şüphesiz ona sıkıntılı bir yaşam vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.'' Taha 124. ay hakkında dedi ki, sıkıntılı bir yaşam ile kabir azabıdır. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Sâledî el-keşfü fel-beyanda İbn-i hakim ve i̇spat ı kabirde Beyhaki rivayet etmişlerdir. Evet, buradaki zikir e, umumdur. Yani Kur'an ve sünneti e, kapsadığı gibi Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, hatırlamak. Yani Allah Azze ve Celle'nin kim emir ve yasaklarını unutursa, bunlardan yüz çevirse, terk ederse yani e, demektir. Yüz çevirirse böyle bir kimseye maişeti danka, yani sıkıntılı bir hayat vardır. E, ve kıyamet gününde kö kör olarak haşredileceğinden e, bahsediyor ayet. Böyle tehdit ediliyor. Yani dünyada Allah'ın ayetlerine karşı kör gibi davranan, Resul'ün tebliğine karşı kör gibi davranan kıyamet günü de böyle olacak. Yani dünyada bir sıkıntılı yaşam olacak, kabir azabı ile karşı karşıya kalacak, kıyamet gününde de, ahiret günde de kör olarak haşır Yani nice kendilerine tebliğin ulaştığı toplumlar vardır ki, Allah'tan ve Resulünden deliller kendilerine gelmesine rağmen, buna umursamazca davranan, umursamazca yaklaşan insanlar, ya tamamen yüz çevirme yoluyla, yani İslam'a hiç girmeme gibi, Tamamen yüz çevirme yüz çevirme küfri, iras küfrüyle e, küfre girer. Veyahut da mesela Müslümanların arasında doğar veya İslam'a girer de münafıkça girer. O nifahından da asla vazgeçmez. E, böyle kimseler bu tehdidin muhataplarıdır. E, evet, konu geniş bir konu esasında. Yani Kur'an ve sünnetten yüz çevirmek. Dünyada bazıları işte nifak ehli olan veya kalplerinde hastalık olanlar... E, Dünyada Müslüman gibi e, muamele görseler dahi, hatta öldüklerinde Müslüman mezarına gömülseler dahi, yani iman ehli olanlar, yani kabir azabından kurtulmuş olanlar kabir azabı görmezken, e, böyle kimseler Müslüman mezarlığında olmasına rağmen kabir azabına muhatap olabilirler. Yani ayet bir taraftan kabir azabının da e, delillerinden oluyor. Yani maişeti kayı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle açıklamış. Bir yandan kabir Azabının da delili, Diğer taraftan zikirden yüz çevirmenin, ilimden, teskirden yüz çevirmenin dünyadaki ve ahiretteki kişiye getireceği kötü sonuçları da e, tehdit ediyor bu ayet. Hac suresi 25. ayeti 1432 Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin kim orada zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız. Hac 25. ayet hakkında şöyle buyurdu. Şayet birisi orada en uzak Aden'den dahi gelip zulüm ile ilhada niyetlenmiş olsa Allah Teala ona elin bir azaptan tattırır. Evet. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Haremeyin için, Mekke, Medine için geliyor bu. Hakim Ahmet İbni Bişeybe Taberani, Bezzar, Ebu Yala, Taberi rivayet etmişlerdir bunu. Hac Suresi 39. Ayeti 1433 İbn Abbas radıyallahu dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkartıldığı zaman Ebu Bekir radıyallahu anh, nebilerini çıkardılar. Biz Allah'a aidiz ve ona dönücüleriz. Mutlaka helak olacaklardır dedi. Bunun üzerine kendileriyle savaşılanlara, zulme uğramış olmaları sebebiyle izin verildi. Şüphe yok ki Allah onlara yardımına mutlak surette kadirdir. Hac 39. ayeti nazi oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh bu ayetin nazi olmasından sonra arada bir savaş olacağını anladı. Yani bir savaş çıkacağını anladı. Bu ayet savaş hakkında inen ilk ayettir. Yani Nebi aleyhissalatü vesselamın işte Mekke'deyken kavminden tebliğine karşılık zulüm görmesi, artık bu eziyetlerin dayanılmaz hale gelmesi, bunun hakkında hatta en son öldürmeye kastetmişlerdi. Allah Azze ve Celle'den, Allah Azze ve Celle'den bir izin çıkıyor da öyle Medine'ye hicret ediyor. Yoksa daha öncesinde mesela, daha önce de hicret edebilirlerdi. Haberistan'dan önce de sabiler bazı yerlere kaçabilirlerdi, hicret edebilirlerdi. Onlar Allah Azze ve Celle'den bir iznin çıkmasını beklediler. Allah Azze ve Celle Habeşistan'a bir topluluğun hicretlerine izin indirince, peygamberi vasıtasıyla, o topluluk Habeşistan'a hicret ettiler. Halen Mekke'de kalan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber, yani eziyetten onlar kadar, Habeşistan'a gidenler kadar doğrudan zarar görmeyen bazıları vardı. İş e, dayanılmaz hale gelip de, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a suikast düzenlemişlerdi. Artık öldürmeyi kafalarına koymuşlardı. O zaman Allah Azze ve Celle Medine'ye, e, hicretlerine izin veriyor ve Bukhari zaten bu rivayeti uzunca en ince ayrıntılarıyla anlatıyor. Ee, Ebubekir radıyallahu an eman alıyor e, İbn-i neden fakat e, o da işte Kur'an'ı açıktan okumayacaksın vesaire gibi şartlar koşuyor emanında. Ebubekir radıyallahu anh, evinin bahçesini bir musallaya mescide çeviriyor. İnsanları burada davet ediyor. Ondan sonra işte hicret kısası gerçekleşiyor. Ve o hicret esnasında işte Ebubekir Bekir Radyalan düşüncesi bu. Yani nebilerini çıkardılar. Bir nebi Allah tarafından yani Allah'a davet etmek üzere gelmiş. Kendilerini hayra, hakka çağırmış. Ama onlar düşmanlıkla, zulümle, eziyetle, e, hakka karşı düşmanlıkla karşılık vermişler. Ve Ebubekir Bekir Radyalan diyor ki burada mutlaka helak olacaklar. Yani bu bunun arkasından büyük bir şey olacak yani. Böyle olmayacak. E, fakat Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor. O zaman Ebu Bekir radıyallahu anh, he, demek ki onlara karşı bir savaş olacak. Yani artık Medine döneminde Müslümanlar e, yerleşip kuvvetlenince işte Bedir Savaşı, sonra e, Uhud, Hendek diğer savaşlar sırasıyla geliyor. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh, bu ayetten bunu istimbad etmişti. Allah yardım edecek. Yani Allah'ın bir vaadi var burada. Savaş olacak ve Allah iman edenleri burada destekleyecek. Allah'ın e, iman edenleri desteklemesi, iman ehlinin Allah'ın dinine yardımları oranındadır. Yani siz Allah'a yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Hac Suresi 40. ayeti bundan sonraki ayet. Bunu ifade ediyor zaten. Yani 39'dan sonra 40. Siz Allah'a yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Yine Muhammed Suresi'nde tekrar edilir bu e, ifade. Allah'a yardım etmek demek, Allah'ın dinini ikame etmek demektir. Allah'ın dinini ikame edenlere destek olmak demektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ehli hak, yani kıyamet gününe kadar hak üzere zahir olan taifeyi nasıl anlatıyor? Yani onları yardımsız bırakanlar, yani yardımsız bırakmış, yani destek olmamışlar. Bu davete katılmamışlar, fiil olarak katılmamışlar. Kıyamet gününe kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sünnet sancağını devam ettirenlerden bahsediyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunları yardımsız bırakanlar, bu yardımsız bırakışları onlara bir zarar vermeyecek. Muhalefet edenlerin muhalefetleri bir zarar vermeyecek. Daha önce açıklamıştık bunu. Burada zarar vermeyeceklerden kasıt dinlerine, akidelerine bir zarar vermeyecekleridir. Yoksa dünyalık olarak... Elbette e, zarar görecek iman edenler. Hak ehli olanlar. Yani nasıl Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ashab-ı eziyetlere uğradılar bu dava uğrunda, işkencelere uğradılar. Değişik e, sıkıntılar çektiler. E, bu daveti yüklenen herkes aynı şekilde işte iftiralara uğrayacak, e, fiili olarak belki baskı görecek, zulüm görecek veya manevi baskılar görecek. Bunlara Hepsi olacak. Yani bu tip zararlar görecek elbette ki. Kendileri görecek. Ama bu dava zarar görmeyecek. Yani bu dava Allah'ın izniyle kitap ve sünnet üzere e, bunlar birbirinden ayrılmadan Havz-ı Kevser kadar beraber devam edecek. Önemli olan e, bizlerin buna ne kadar bağlandığımız. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu? Size iki ağırlık bıraktım. Bunlara sımsıkı sarıldığınız takdirde asla sapıtmazsınız. Sen ona sımsıkı sarılmazsan o yol devam edecek. Allah bir şekilde başkalarıyla da olsa devam ettirir. Ama sen bundan koparsın. Yani o Havzu Kevser e, aktığınca kadar devam edecek Havuz Kevser ile beraber zikredilmesinin de başka bir manası var yani. Yani kendisini bu davaya nispet eden niceleri vardır ki onlar Havzu Kevser'in başından kovulacak yani sen bu davanın ehlinden değilsin, bu sünnetin ehlinden değilsin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinin asabından değilsin diye uzaklaştırılanlar olacak. Bu sebeple kişinin e, bu davayı yüklenirken gerekleriyle amel etmesi, bunun için e, bu davayı kendi şahsi menfaatlerinden üstün tutması gerekir. Yani bana zarar gelsin, önemli değil ama benim akideme, menhecime bir zarar gelmesin. Yani ben bunun ehlinden olayım çünkü biz e, bu dünyanın fani olduğuna inanan kimseleriz. Biz ebedi hayata iman etmişiz, e, ona talibiz ve orada güzel bir son için mücadele ediyoruz. Yani bütün mücadelemiz bunun için. Dünyada bizim lehimize veya aleyhimize olan şeyler Allah'ın takdirinde artık... E, Yerine göre nasıl bir tavır alınması gerekiyorsa başa gelenlere, ona göre kitap ve sünnetimize bildirdiği, rehberlik ettiği şekilde hareket ederiz. Ama e, biz kitap ve sünneti, tevhidi, akideyi ikinci plana atarsak, Allah Azze ve Celle bizi bir tarafa atar. Yani sen bu davete, Allah'ın kitabına, Resulullah ve Vesselam'ın sünnetine ne kadar değer veriyorsan, Allah Azze ve Celle seni onunla yüceltir. O kadar yüceltir senin bağlılığın oranında, sen onu bir numaralı hedefin, tek gayen, tek amacın olarak yüceltiyorsan, yani ilahi kelimatullah'a dahildir bu. Allah'ın kelimesini yüceltmektir, Allah'ın davetini yüceltmektir. Sen bu daveti yüceltiyorsan Allah da seni yüceltir. Kitabın özelliği, Allah'ın kitabının özelliği, bu kitap ile Allah bir takım toplulukları yüceltir, bir takım toplulukları da alaşağı eder. Alçaltır diye bildiriliyor Allah'ın kitabının özelliği. Dolayısıyla kitabın içeriği, emirleri ve yasaklarını bir Müslüman ne kadar benimser, hayat prensibi haline getirir, hayat tarzı haline getirir, öyle sahiplenir, her şeyin e, başında o gelirse Allah Azze ve Celle o kimseyi dünyada da ahirette de yüceltir. Ama sen buna umursamaz davranırsan, yani başka şeyler bundan önce gelirse, yani mesela bu e, bunu yüceltmenin yollarından birisi bunun ilmini yapmaktır. Allah'ın kitabını öğrenmektir. Allah kitabında ne emrediyor, neler yasaklıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetlerle bunu beyan etmiştir. O sünnetler olmadan senin Kur'an'ı anlaman mümkün değil. Yani kitap bunu bize böyle bildiriyor. Yani kitabı anlaman, Allah'ın kelamını anlaman ancak Muhammed aleyhissalatü vesselamın sünnetleriyle mümkün. Sünneti nasıl bilirsin? Hangisi sahiptir, hangisi değildir? Yani bunun ilmi var, ilmin ehli olanlar var. Şimdi dolayısıyla bizim Allah'ın kitabını anlama uğrunda bizim önümüzde bir takım aşamalar var. Yani Allah'ın kitabını evet okumayı öğreneceğiz ama bu okumak eğer manası bize ulaşmıyorsa, içeriği bize ulaşmıyorsa bu okumanın çok bir bize kazandıracağı bir şey yok. Yani bidatçileri görüyorsunuz, yani Kur'an kursları hafızlar yetiştiriyorlar ama içerikle hiçbir alakaları yok. Ezberlerin de adamların Kur'an-ı Kerim. Ama içerikleriyle hiçbir e, irtibatlar yok bu adamların. Böyle bir okuyuş fayda getirmez. Önemli olan elbette okuyuşunu da ihmal etmeyeceksin, içeriği de. O içerik Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle e, anlaşılmaz mümkün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin ilmini bilmeyen, hadis ilmini bilmeyen bir insanın tutup Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarması veya çıkaramaması e, hiçbir değer ifade etmez. Ya ben bu ayetten böyle anlamıyorum, Benim bana bu kapalı geliyor. Sen zaten körsün ki sen anlayamazsın. Senin çünkü e, o sünnetle alakan yok. Kur'an'ı anlaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bağlı. O sünneti de sünnetin ehli, hadis ehli biliyor. O hadis ehlinde Peygamber Aleyhisselat Fırslam işte az önce anlattığımız kıyamet gününe kadar devam edecek bir taife. Bu taifenin özelliği bu. Bunlar yardımsız bırakanlar olacak. Yani bunlar garipler olacaklar. Bunlar işte muhalefet edenleri olacak bu ümmet içerisinde. Onların muhalefetleri, berikilerin yardımsız bırakmaları bunlara zarar vermeyecek. Sen onların peşinde ol yani. Kitabı ve sünnete sarılman bununla mümkün. Sen buna sımsıkı sarılırsan asla sapıtmazsın. Ama sen bunda gevşek davranırsan, önemsemezsen dünya işleri, dünya aileleri daha önemli olursa, yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, münafıkların vasfından bahsediyor. Dünya işinin alimi, ahiret işinin cahili kuluna Allah bu eder diye. Dünya işinin alimi, yani bu adama baktığın zaman, yani Kur'an'ı anlamıyorum, sünneti anlamıyorum diyen adamın, bilmiyorum, işte sayının zayıfını bilmiyorum diyen adamın bir mesleği vardır yani, o işte uzmandır hatta. Demek ki dert edince öğreniyor. Okuma yazma bilmeyen adamın ehliyet aldığından bahsettik. Yani sürücü kursu kitabını, kaç sayfa o kitap? 700-800 sayfa nereden baksan. Kuralları öğreniyor, motoru öğreniyor, biraz motor bilgisi oluyor. Niye? Araba sürmeye ihtiyacı var çünkü. Buna iman etmiş yani buna bağlanmış ee, ihtiyacı var. Bunları öğreniyor veya başka işler olsun kim hangi işle uğraşıyorsa uğraşsın sen dünya işlerini sen öğrenebiliyorsun da Kur'an'ı Sünneti öğrenemiyorsan işte ben bu ilmin ehli değilim buna ben beceremiyorum böyle bir mazeret yok. Ahireti talep ediyorsan ahirette kurtulmak istiyorsan. En az karide de olsa senin ilimle irtibatın olması lazım. Kur'an'la, sünnetle irtibatın olması lazım. Seni dünya işleri kurtarmayacak, yaptığın meslek kurtarmayacak. O senin ancak karnını doyurmana belki bir vesile yani. Temel sebep de değil. Vesile. Yani Allah azze ve celle'nin sana fırsat olarak verdiği, elindeki mesleğin, dünyevi bir mesleğin, Allah'ın seni rızıklandırmak için verdiği bir vesile. Sen vesileyi gayet edinirsen Allah ile Allah korusun irtibatın kalmaz. Bana bunu veren Allah yani senin gözünü görmez kılsa bir anda senin mesleğine hiçbir alakan olmayacak. Elini tutmaz kılsa, ayağını e, işlemez kılsa senin mesleğine hiçbir alakan kalmayacak. Allah'tan korkmak lazım yani. Ama seni kurtaracak şey dünyada da ahirette kurtaracak şey işte bu Allah'ın gönderdiği hidayettir. Allah'ın kitabıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Sen ona ne kadar yapışırsan, aç kalma endişen var mı? Allah garanti etmiş. Yeryüzünde debelerinden hiçbir canlı yoktur ki rızkı bize ait olmaz. Hud suresinde. Allah'ın garantisinde bu. Ama sen Allah'ın garanti verdiği şeyden endişe ediyorsun. Hep onu kazanmak için Allah'ın sana farz kıldığı şeyleri terk ediyorsun. Sana vazife kıldığı şeyleri terk ediyorsun. Onunla ihmale asla gelemiyorsun. Ama dinin hep ihmalde. Dinin için seni kurtaracak şeyler, size hayat verecek şeyler, ayette belirtildiği gibi bunlar ihmale gelmez. İhmal ederse Allah Azze ve Celle de seni ihmal eder. Yani kim unutursa, zikrimizi unutursa biz de onu unuturuz. Yani terk ederiz manasında. Kim Allah'ın zikrini terk ederse kitap ve sünneti, Bunların e, gerekleri şeyleri terk ederse Allah da onunla, o kimseyi terk eder. Yaptığına karşılık. Sen e, bu gayede ol, Allah sana e, ne takdir etmişse sana gelecek odur. Buna ya bereket verir veya seni nasipsiz de kılabilir. Daha önce anlatmıştım belki bu e, yaşanmış bir olay. Geçmişte ben gazetecilik yaparken, gazetede çalışırken e, dağıtım elemanlarından birisi maaşını alıyor, aylık maaşını, bir gazete kağıdına sarıyor, evde dolabın üstüne koyuyor. Yani bu Allah ona ulaştırdı mı bu maaşı? Yani bu kadar yazmış Allah ona ulaştı. hanım bilmiyor bunda ne olduğunu, sobayı tutuşturacak kağıt yok, gazete zannediyor, Niye? alıyor tutuyor, sobayı atıyor ve yanıyor. Bir aylık maaşı ne oldu? Gitti. Allah ulaştırdı mı sana? Ulaştırdı. Ama nasip olmayınca olmuyor. Allah'ın nasip ettiğinde kimse engelleyemez. Yani bizim bu konularda bir tereddüdümüz, endişemiz olmaması lazım. Yani ben çalışmamak lazım demiyorum. Bunu bilakis çalışmak lazım ama bunu helal Allah Azze ve Celle'nin bize bir vesile, bizi rızıklandırmak için bir vesile Mesela Allah dileseydi, seni eğer susuzluğunu gidermeyi dileseydi, elini suya bardağa götürmeden, işte ne bileyim mutfağa, çeşmeye gitmeden de seni doyurabilirdi suya. Ama bir vesile üzere, yani dünyada bunun üzerine kurulu bu. Senin işte suya kanabilmen için çeşmeye ulaşman lazım, işte bardağı doldurman lazım, bunu ağzına götürmen lazım. Böyle bir vesile gibi görmek lazım yaptığın iş. Dünyalık işlerini. Böyle görmek lazım. Onu sen gaye edindiğin zaman Allah korusun insanın gün geçtikçe ayağa kayıyorsun. Fark etmeden farklı yerlere gidiyor. Bakıyorsun ondan sonra Allah'ın kitabını okumaktan, onunla irtibatımızdan biz bayağı bir kopmuşuz da yani bunun önüne başka şeyler geçmiş. Yani düşünebiliyor musun? Dünyalık işler için, Allah'ın sana garanti ettiği işler için Allah'ın farz kıldığı şeyler hep geri planda kalıyor. Yani hepimizin hayatı bu. Hepimizin ayık olması gereken, uyanık olması gereken bir konu bu. Yani bunu bir sefer uyanık oldun, ikinci sefer uyudun, olmaz. Yani biz öyle bir nefse, şeytana e, fırsat verilmiş ona muhatabız. E, şöyle bir hikaye anlatılır. Bu Fuzuli'nin hikayesi. Ama bir gerçeğe binaen bir hikaye. ...işte Leyla ile Mecnun'un kıssasında anlatıyor bunu. İşte Leyla'ya ulaşmak için Mecnun... ...devesine biniyor... ...o devenin de... ...bindiği devenin de... ...geldiği yerde yavruları var. Bu devesini mahmuzladıkça yolda ilerliyor... ...ama ne zaman uyku çöküyor... ...onu bırakıyor... ...bir bakıyorum ki diyor... ...deve tekrar yavrusunun yanına gelmiş... ...o çekiyor. Yani uyuduğu anda... ...deve yavrusunun yanına gidiyor... Bizim nefsimiz böyle. Uyuduğumuz anda, gafil olduğumuz anda ta bizi en başa döndürüyor. Sürekli başa e, götürüyor. Bu sebeple bu konular bizim her zaman uyanık olmamız gereken konular. Yani rızık meselesini biz kafada bitirmeliyiz. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül meselesini kafada bitirmiş olmamız lazım. Yani bu e, tekrar açılmamak üzere e, kapanmış bir şey olması lazım ki böyle gaflete düştükçe tekrar nüksetmesin. Evet, Mü'minun suresi 10. ayeti, Ebu Hureyir radıyallahu anh, 1434 mal rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, sizden hiçbir kimse yoktur ki biri cennette, diğeri cehennemde olmak üzere iki konağı olmaz. Yani herkesin cennette bir konağı, cennemde bir konağı. Herkesin varmış. Yani bu bildiriliyor bakın. Kişi öldüğü zaman cehenneme giderse, cennet halkı onun cennetteki konağına varis olur. Yani kişi eğer cennetlik oldu, o zaman ona da hani cennette bir yer yazılmıştı ya, orasına cennetlikler varis olur. Oradaki konağına. Bu husus Allah Teala'nın şu ayetinde anlatılan durumdur. İşte onlar varislerdir. Ulakehumul <gülüyor> varisun. Varis ile kastedilen bunlardır. Yani cennemliklerin o konaklarına cennet ehli var olacaklar. Mu'minun Suresi 10. ayeti. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartına göredir. İbn Mace, tefsirinde Taberi, Şuabü'l-İman'da Beyhaki, Elbani Es-Sıyyah'da Muhbil bin Asıl Müsned'de e, tahric etmişlerdir. Nur Suresi 61. ayeti 1435 nolu rivayet Ayşe radıyallahu Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber savaşa çıkmayı isterler ve anahtarlarını güvendikleri kişilere vererek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 evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak selam verin. İşte Allah akledesiniz diye size ayetleri böyle açıklar. Bu hadis Bukhan'ın şartına göredir. Ayet Nur 61. ayetiydi. Bezzar İbn-i Biyatim tefsirinde i̇bn muhtasar Zevadil Bezzar'da etmiş. Muhbibi Nâd-ı cami etmiştir. Evet Allah izin verirse Furkan Suresi 50. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la illallah tevitteke ve estağfiruke ve töb ileyk.